İkinci Bölüm İşte o anda muazzam bir patırtı koptu. Bilge konuşurken dört iri fare deliklerinden çıkmış, kıçlarının üstüne oturup onu dinlemeye koyulmuştu. Köpeklerin gözü onlara ilişince farelerin hayatını deliklerine doğru tutturdukları hızlı birer koşu kurtarabildi. Bilge sükunu sağlamak için ön ayağını kaldırdı. ''Yoldaşlar'' dedi. ''Halledilmesi gereken bir şey var.'' Fareler ve tavşanlar gibi yaban yaratıkları dostumuz mu yoksa düşmanımız mı? Buna oylayalım. Şu sorgulamayı açıyorum meclise. Fareler yoldaşımız mı? Oylama hemen yapıldı ve farelerin yoldaş kabul edilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Aleyh'te sadece dört oy vardı ve bunların üçü köpeklere, biri de sonradan her iki tarafa da oy verdiği anlaşılacak olan kediye aitti. Bilge devam etti. Diyeceğim biraz daha şey var. Şunu tekrarlamak istiyorum. İnsana ve tüm işlerine olan düşmanlık vazifenizi daima hatırlayın. İki ayak üstünde yürüyen her mahluk düşmanımızdır. Dört ayak üstünde yürüyen ya da kanatları olan her mahluk dostumuzdur. Ve ayrıca insana karşı vereceğimiz savaşta ona benzemememiz gerektiğini unutmayın. Onu yendiğiniz zaman bile hallerine, tarzlarına meyletmemeliyiz. Hiçbir hayvan evde oturmamalı, yatakta uyumamalı, elbise giymemeli. Alkol ya da tütün içmemelidir, paraya el sürmemeli ya da ticarete girmemelidir. İnsanın alışkanlıklarının hepsi kötüdür ve her şeyin ötesinde hiçbir hayvan kendi türünün üzerinde tiranlık taslamamalıdır. İster zayıf olalım, ister güçlü ya da basit düşünceleri olan hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan diğerini öldürmemelidir. Tüm hayvanlar eşittir. Ve şimdi yoldaşlar dün gece gördüğüm rüyayı anlatacağım. O şeyi size tasvir edemem. İnsan ortadan yok olduğunda dünyanın nasıl bir yer olacağına dairdi. Ama bana uzun zaman önce unuttuğum bir şeyi hatırlattı. Yıllar evvel küçük bir domuzken anan ve diğer dişi domuzlar sadece ezgisini ve ilk üç kelimesini bildikleri bir şarkı söylerdi. Bebekliğimden bilirim o şarkıyı ama zamanla aklımdan çıkıp gitmiş. Dün gece rüyamda geri geldi. Dahası lafları da malum oldu ki böylece şarkının kadim zamanların hayvanları tarafından söylendiğinden, sonra nesiller geçtikçe unutulduğundan da emin oldum. Size o şarkıyı söyleyeceğim yoldaşlar. Yaşlıyım ve sesim boğuk çıkar ama Ezgi'yi öğrendiğinizde benden iyi söyleyeceksiniz. Şarkının adı İngiltere'nin Hayvanları. Yaşlı Bilge bir kez daha boğazını temizleyip şarkıya başladı. Sesi dediği gibi boğuktu ama fena söylemiyordu ve eski de coşku ilham eden türdendi. Clementine'le La Cucaraccio arası bir şeydi. Sözleri de şöyleydi. İngiltere'nin hayvanları, İrlanda'nın hayvanları, her diyarın ve iklimin hayvanları. Gelecekteki altın zamanlara dair hayırlı havadislerime kulak verin. Günü er ya da geç gelecek İnsanın tiranlığı al aşağı edilecek ve İngiltere'nin bereketli tarlalarına sadece hayvanların ayağı basacak. Burnumuza takılan halkalar ve sırtımıza vurulan koşumlar yok olacak. Dizginler ve mahmuzlar ebediyen paslanacak, zalim kampçı bir daha şaklamayacak, zihnin tahayyül edebileceğinden fazla zenginlik. Buğday, arpa, yulaf, saman, yonca, fasulye, pancar o gün bizim olacak. İngiltere'nin tarlalarına nur inecek. Suları daha arı akacak. Rüzgarları daha tatlı esecek özgür kaldığımız gün. Hepimiz o gün için emek sarf etmeliyiz. O günün şafağı sökmeden ölecek olsak bile. İnekler ve atlar, kazlar ve hindiler hepsi özgürlük uğruna zahmete katlanmalı. İngiltere'nin hayvanları, İrlanda'nın hayvanları, her diyarın ve iklimin hayvanları gelecekteki altın zamanlara dair ''Hayırlı havadislerime kulak verin ve onları yayın.'' Bu şarkının söylenmesi hayvanları çılgınca bir heyecana sevk etmişti. Bilge sona yaklaşırken onlar da şarkıya katılmıştı. En aptalı bile ezgiyi, sözlerin birkaçını kavramış, domuzlar ve köpekler gibi daha akıllı olanlar dakikalar içinde tamamını ezberlemişti. Ve sonra birkaç denemenin ardından bütün çiftlik İngiltere'nin hayvanlarını muazzam bir ahenkle söylemeye başladı. İnekler böğürüyor, atlar kişniyor, koyunlar meliyor, ördekler vakvak vak ediyordu. Şarkıyı o kadar sevmişlerdi ki ardı ardına beş kere söylediler ve başka bir şey araya girmese buna bütün gece devam edebilirlerdi. Bu şamata maalesef Bay uyandırmış, avluya tirki girdiğini düşünerek yataktan fırlamasına yol açmıştı. Daima yatak odasının köşesinde bulundurduğu tüfeği kapıp karanlığın içine doğru altı fişek sıktı. Saçmalar ahırın duvarına gömülünce meclis alel acele dağıldı. Herkes yerine kaçıştı. Kuşlar tüneklerine sıçradı, hayvanlar samanların üstüne serildi, bütün çiftlik anında uykuya dağıldı.